Organize gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. Hazırlayıp sunanlar Feryal Kadir ve Ayberk Çanakçı. <gülüyor> Oh, my God. Organize gürültülerden herkese iyi geceler. İyi geceler. Otolax'la açtık e, bu gece. The Bouncing Ball Senses adlı albümden Black Lives'i çaldığımız fakat Black Lives'in Pix Installation mix'iydi. E, Otolax bu albümü 2011'de çıkardı. Kısaca e, Otolux'a özetlersek 2001'de Rumsby bitiriyor Amerikalı bitiriyor ve yaptıkları müziği kısaca noise pop diye tanımlayabiliriz. Evet. Evet. <gülüyor> Ona bakmış olabilirsin ama ben seni görmüyorum. Kamera evet, kaldığın yani için. Şu an konumlanmamız çok ters bir durumda. Evet, çünkü gerçekten. canlı yapıyoruz şu an programı. Peki o zaman ikinci parçaya geçelim. İkinci grubumuza hı hı. kimdir mesela ikinci grubumuz? Hijo Ijokaidan. sanırım bir Japon Noise grubu sanırım değil sanırım değil tabii ki de <gülüyor> özgür açıklama yapan bir Japon Noise grubu hı hı. işte grup ıı, bir daha doğrusu da ismini söylemesi zor. Yoshiyuki Yoshi, Hiroshiye, evet. yani Jojo, Jojo diyorlarmış aranında. Namier Yoyo, Yoyo dur. Yoyo -yo mu? Ah Yoyo dur. Doğru mi? tabii ki de Yoyo'dur. dur. İşte onun bir projesiymiş sanırım, değil mi? Evet. Aa, onun 2003'te çıkardığı split seris Number One isim başlıklı e, splitlerinde. Bundan ikincisini dinliyoruz, öyle değil mi? Evet, çalıyorum. <gülüyor> İlk <Peki>, dinleyelim. <Gülüyor> Basreç albümünden dinledik ama ben bir hata yaptım. Bir de getirdim. Aslında bu bir ortak projeymiş sanırım. Senden bilgileri alabilir miyiz? ne yaptığı ortak bir proje, ortak bir albüm. Bu hmm. kadar. Basreç. de e, uzun zaman Quartet olarak devam etmiş. Sonra da 2009'da ikiliye düşmüş bir grup 2009'dan sonrası tanınıyor zaten daha çok tanınıyor Tayrikiro Yamamoto ve Katsuro Mori isimli iki kişiden oluşuyor şey ne demiştik Yoshiyuku Hiroshige aynı zamanda Alchemy Records'ın kurucusu hmm. e şu an başındaki isim yani birçok noise e, Japon noise grubunu albümlerini hmm. çıkartmış e, bir e, şey plak şirketi Evet bas içinde çıkarttı ve beraber e, böyle bir çalışma yaptılar bundan sonra nereye geçiyoruz bundan sonra Ah, Prouriant geçiyoruz, evet. Onların Bermuda Drain adlı albümden bir parça çalacağız. Onlar da pardon onlar diyorum ama aslında Prouriant Dominic Fernov'un şey performans performance adı <gülüyor> yani Merzbov'un olduğu gibi Matemiyakita'nın e, performansı da nasıl şeyse Melzbov'sa çünkü neden bu örneği verdim çünkü birbirlerine benziyorlar yani ikisi de çok üretkenler ve ikisi tekler aynı zamanda e, Prurient'da mesela Amfi, mikrofon davul, synthesizer ve vokal kullanıyor yani internet sitesinde bunları yazmış ilk önce tabii ki müziğinde daha fazla şeyler var ama e, Google'da bir fotoğrafına bakarsanız ee, böyle tam masasının üstünde bir kocaman bir anfi bir mikrofon ve gitar pedalları ile böyle bir fotoğrafını görebilirsiniz. O da e, kendine, nevi şahsına nasıl bir insan. Evet. Peki parçayı sen mi etmek istersin? Yok sen Peki Prurient'ın Bermuda Bermuda Drain adlı albümden 2001 çıkışlı bu albümden dinliyoruz Meat of Sex <Gülüyor> Sex. Şimdi ise Off the Sky ya geçiyoruz. E, off the Sky Jason Corder'ın bir projesi. İsmi Jason Corder'ın zamanında hava durumu sunucusu olmasından geliyormuş. Enteresan. E, ve onların da daha yeni çıkan bir albümlerinden çalacağız bir parça. Subtle Trees isimli Arbümleri 2001'in ilk aylarında çıktı Buradan Enter Of Color Tier'e geçeceğiz Fakat Myspace sayfasında Hoşuma giden bir <gülüyor> Yazısı var Daha doğrusu Neye benziyor kısmına doldurduğu Tanımlamalar Hani işte, Of the sky neye benziyor ...denizaltı köpürcüklerini... ...toprak moleküllerini... ...ve... E, ...distant broken e, piano tears... ...demiş. Ve bunu çevirmemişim <gülüyor> nedense. <gülüyor> ama böyle tanımlamalar... E, ...hoşuma gidiyor benim. Yani bu... ...yani çağrışımlar daha doğrusu. Hani oraya... ...bilmem ne akımından... ...falan etkilendiğini de yazabilirdi ama... ...ya da... E, bil yani bir isim söyleyip, ya da bir parça söyleyip, bir albüm söyleyip, bunu mesela, da çok. Ben söyleyebilirim. <gülüyor> Disco ve mesela. Benzetiyorum bu atmosferik yapıları ikisinin de bana çok birbirlerini çağrıştırıyorlar. Hı <gülüyor> hı. Ama tabii onların tanımları kadar güzel değil. Evet, yani Jason tanı <gülüyor> işte denizaltı köprüçükleri demiş. Peki o zaman dinleyelim. Enter of Color Tear. <gülüyor> Dinledik ilk önce Enter of Color Tears. ardından da Sonik Youth dinledik. The Eternal albümünden Walking Blue, uh, Of the Sky um, programın o zaman uh, o sürecin ne kadar uh, yani Of the Sky parçası bitene kadar bir uh, belki bir yoğun bir ambiyans Hakimdi Sanki biraz, bizi bir şey içine soktu vardı. gibiydi <gülüyor> Evet Sonic Youth iyi çıkar bir de şey Parça Autosky'ın parçası böyle Çok incelerek bitti Sonra ardından böyle bas bir ses iki tane böyle bas bir ses de Böyle sonlandı Neyse araya Anons koymama fikri iyiymiş Ferya <gülüyor> Ben de sevdim güzel i̇yi oldu bir, Geçişleri iyi bir geçiş oldu Son iki bu parça ben seçtim. Ee, çünkü ardından yine Otolux ve ondan sonra da teyp dinleyeceğiz. Bu iki parçada da gitar vardı. Yani ne çok hoş kullanmışlar gitarları. İşte bunları geçiş olarak ne seçebilirim dedim ve herhalde işte Noise Gitar falan denilence de ilk gelen gruptur kendileri. Son iki geldi aklıma. Madem bu kadar da birlerden falan gidiyoruz derken de son otun en son harflerinden bir parçası için dedim. Güzel olmuş. Hı. Güzel bir geçiş parçası olmuş. Hı hı. Peki şimdi ne yapacağız? Programın başına geri döneceğiz şimdi. Hı. <gülüyor> Tekrar başlıyoruz. <gülüyor> i̇yi haber mi kötü haber mi bilmiyorum. <gülüyor> i̇yi iyi ki. Çalıştaki... Çalışta çaldığımız gruptan herhalde bir şey dinleyeceğiz. Ama Neyi çalıştaki dinleyeceğiz? parça hiç benzemiyor. Öyle Hı -hı. değil mi? Çok ayrılar. Evet, farklılar. Evet, Otolaksın yine The Bouncing Wall senseless albümünden. The Bouncing The Bouncing Wall. <Gülüyor> Otolux dinledik ilk önce The Bonesing ardından da Tape'den ee, bir parça dinledik Revelations adlı albümden ee, Companions isimli parçayı e, Otolux'un parçasına The Bonesing Wall'a bağladık ee, nasıl hissettirdi sana bu iki parça güzel yani dingin sakin Niyi yani ne bileyim geçen haftaki yorgun programımızdan sonra yorgun derken yani gürültülü program biraz yorguldu tabi din, dinlemesi de güçtü evet, evet. yani bu çok dinlenebilir bu gün benim için çok yorgun yorucu bir gündü o yüzden çok iyi hissettim dinlerken yani, yani beni gerçekten sakinleştirdi başka bir yerlere götürdü Mesela, yani. geçen haftaki geçen hafta son yani ikinci yarı yine böyle çok tekrar, sürekli tekrar olan şeyler vardı. Ama çok daha fazla yani cızırtı gürültü vardı. O yorucuydu. Yani ben yoruldum mesela dinlerken. Ama mesela yani bunu dinlediğimizde, yani gitarlardan olsa gerek tabii ki. Daha aşina olduğum sesler ve temiz sesler belki olduğu için sürekli tekrar hmm, yani çok ...böyle beni çok dinginleştirdi. İyi bir şey soktu. Ve... E, ...bu parçayı herhalde arasam bulamazdım. Yani çok güzel bir parça. Teyp'in parçası. E, tam böyle aklımda... ...ya bu programı e, ...nasıl olacağını düşünürken... ...yani bu bizim Organize Gültüler Programı'nın... ...hani böyle parçalar... ...bulmak istiyordum genelde hep. Hatta neredeyse her programda çalmak istiyordum. Yani... ...nasıl parçalar... ...demek istediğim şu... ...herkes tarafından... ...dinlenebilir olarak kabul edilen... ...enstrüman... ...gitardır <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Ve hani piyano falan... Hani ...bir sürü enstrüman var ama gitar bunlardan biridir. Gitar bir yandan... ...devam ediyor. Hatta gitarla başlıyor parça ama arkada sürekli bir, bir, bir şeyler oluyor yani oradan bir şeyler bir hareket ediyorlar ve bir şeyler cızırtılı orada yani bu tür şeyler çok hoşuma gidiyor yani buradaki o gürültüler arka planda kalmışlar gibi bile olsa aa, kesinlikle havasını onlar veriyor anlatabildim mi? <Gülüyor> Çok Gerçekten... iyi anlattın, evet. <gülüyor> Çok tereddüt ettim çünkü. Eteyp, kısaca tanıtalım. Üçlü bitiriyor. 2000 yılında ee, başlıyor aktif ee, müzisyenlikleri. Daha doğrusu yani grup olarak teyp buradan sonra aktif olmaya başlıyor. Ee, Andrea Spartning, Thomas Halonsten ve Johan ...Birdling'den oluşuyor. Deneysel... ...Pop ve Folk... E, ...üçlüsü arasında... ...gezindiğini söylüyorlar. Müziklerinin... ...bu iki gruba... ...Tayf ve... E, ...Otolax'a dair bir şeyler eklemek ister misin? Yoksa Human Beast'e mi geçelim? Yani geçelim... ...Human Beast'e. Ne diyeyim yani... <gülüyor> ...diyebileceğim bir şey yok. Peki. Hani onların yani getirdiği yerde kaldım ben o dingin noktada. Hmm. Ya o zaman hymon biste dinlemez mi acaba? <gülüyor> Gideyim istersen. <gülüyor> <gülüyor> yo yo yani hymon belki yani şimdi çalacağımız parçası bu son iki pa çaldığımız parçaya yani çok uymayacaklar yani çok çok direkt bir geçiş. Bir sap mı olacak belki ama yüksek bir parça herhalde. Böyle dediğine göre ya da göreceğim yani göre göre, mi? Bunu dinlememek lazım. Yine yani. burada ya da, da yani burada da işte tekrarlama var sürekli müziklerinde. Ama tabii ki yani ilk program ilk yarısında çaldığımızın daha renklisi. Hani <gülüyor> ilk, ilk yarısında belki bu program daha böyle bir karanlık bir atmosfer vardı. Yani daha ıslak, daha karanlık, daha rütbetliydi belki ama Yunivist'in bu parçası daha böyle bende di renkli şeyler oluşturdu gözümün yani önünde. Böyle şeyler geldi gözümün önüne. Ve albüm kapağı da çok güzel. Çok güzel bir albüm kapağı var Yunivist'in. Eee albümün ismi No I Am Repulsive and Love Even As you know it. Ve hmm, Amerikalı bir ikili Human Beast Ellie Milholland ve e, Meryl armstrong Kyle'dan oluşuyor. Ve sadece kaset çıkartıyorlar. Nasıl? Çok iyi. Günümüzde <gülüyor> hala çıkartıyorlar mı? Evet hala çıkarttı Tabii biz kasetten çalmayacağız. <gülüyor> yani Oysun. internetten indirdik ama aa, herhalde indirmemizim sakıncası yoktur onlar için. Evet, yoksa izin vermezlerdi zaten. Ama onlar yani kaset çıkarmayı tercih ediyorlar. <gülüyor> değil mi yani öyle primitif yani, kaldıklarından değil aslında. Yani onların işte tamamen onlara kalmış bir şey tek <gülüyor> işte plak çıkarmayı da tercih edebilirlerdi. Evet. Onlar kaseti tercih etmişler. Benim sevdiğim bir teknolojidir. O yüzden <gülüyor> sorun yok yani. Evet. Peki o zaman parçayı dinleyelim. Dinleyelim ama öncesinde <gülüyor> iyi geceler diliyorum ben dinleyicilerimize. Evet iyi geceler. Burada bu programın playlistini ve yarın kaydına ulaşabilirsiniz internet sitemizden. Aynı zamanda ee, bu zaman bu zamana kadar ki tüm organize gürültüler podcastlerine de organizegürültüler.tamdır.com'dan guru, erişebilirler isteyenler. Peki tekrar söylüyorum. Uh, human Beast'ten. Human Beast'te kapatıyoruz bu gece. No I am irresponsible and love even as you know it at the Albümden çalıyoruz. A yüzünün ikinci parçasını çalıyoruz. Hate Sex. İyi geceler. gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. hazırlayıp Sunanlar, Feryal Kadir ve Ayberk Çanakçı.